Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız Adan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@ açıkradyo.com.tr altın saatler programlarının ses kayıtlarını açık radyonun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Cemal İnliye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Doktor Mübekkel İlhan. Türk Tabipleri Birliği Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz Mübeccel Hanım. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Evet. Arkadaşlar Merhaba. sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Merhabalar. Evet. Ee, şimdi ben hemen e, şununla başlamak istiyorum. Biz bu programı Tıp Bayramı e, nedeniyle gerçekleştirmek istedik. Detaylarını Elvan arkadaşım aktaracak ama aynı zamanda Görev, grev devam ediyor herhalde değil mi Mübeccel Hanım? Biz 14-15 Mart'ta yaptık. Bugün destekçisiyiz. Evet. Çok teşekkürler. Ben hemen Elvan'a devretmek istiyorum. Evet Elvan. Evet. E, Sayın İlhan tekrardan programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle biraz gecikmeli de olsa 14 Mart tıp bayramınızı kutluyorum tekrar. Ee, Çok teşekkür geçtiği, ederim. Geçtiği bu zor dönemi atlatarak hak ettiği saygıyı gördüğü, karşılaşılan sorunların çözümlendiği, haklarınızı aldığınız, ülke insanının uygar toplumlara yakışır sağlık hizmetlerini alabildiği güzel günlere bir an önce ulaşabilme dileğimi de ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. siz Türk e, Türk Birliği olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolu yöneticilerinden birisiniz. E, kol olarak e, afet ve acil durumlarda etkilenen bölgelere ulaşıp gözlem ve değerlendirmeler yapıp raporlar hazırlıyorsunuz anladığım kadarıyla da. Hazırladığınız raporları e, bu program öncesinde e, gözden geçirdim. hakikaten e, son derece değerli raporlar e, diye de, de nitelendirmek mümkün. E, bugün onun için Sizinle bu çalışmalarınızı da konuşmak istiyoruz. Ayrıca biz e, bu programlarda afet ve acil durum yönetimine ilgilendiren konular deli alıyoruz. Yani, yurt dışına yetişmiş insan göçü bugün bütün sektörlerde çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Yani, bunu bir şekilde bir acil durum olarak e, kendini göstermeye başladı diye değerlendirebiliriz. Bu bağlamda bir de 14 Mart nedeniyle de sağlık altıbımızın en önemli unsuru olan sağlık sektöründeki insan kaynağı sorunu da Değinmek isteriz sizinle. Ama öncelikle sizden bu Sabipleri Birliği olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolu hakkında bilgi almak istiyoruz. Bu kol neden oluşturuldu? Amacı nedir? Ne zaman oluşturuldu? Nasıl çalışır? Ürettiği gerçekten çok kaliteli raporları kimlerle paylaşıyor? Ve bu raporlar resmi kurumlarca değerlendiriliyor, değerlendirmeye alınıyor mu? Bu konularda bizi biraz aydınlatır mısınız? Evet. Evet. Biz olağan dışı durumlar yani afetler yalnızca afetleri değil hani deprem, yangın, selin e, yanı sıra aynı zamanda insan eliyle oluşturulmuş silahlı çatışmalar, savaşlar, bunların sonucunda e, oluşan göçler, endüstriyel pas, patlamalar bunların hepsini olağan dışı durum olarak değerlendiriyoruz. Hatta bugün yaşadığımız pandemi de bir olağan dışı durumdur. Bununla ilgili kendimize bir yol çizdik, bir hazırlık yapmak gerektiğini düşündük tabii ki. 1991 yılında Türk Tabipler Birliği bünyesinde olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti yönetimi adında bir kolumuzu oluşturduk. Bu kolda hazırlık ve hekimlere yönelik eğitim programlarımız var bu eğitim programları aşamalı temel eğitim, hızlı değerlendirme eğitimi, eğitici eğitimi gibi kademeli eğitimlerimiz var. Ve burada eğitim alan meslektaşlarımızdan gruplar oluşturuyoruz. Hızlı değerlendirme grupları oluşturuyoruz. Herhangi bir olağan dışı durumla karşılaştığımızda en yakın bölgedeki arkadaşımız gerekirse merkez dosyalinde ve bizim yürütmemizden arkadaşlarla birlikte gidip ilk değerlendirmelerini yapıyorlar. Bu değerlendirmelerimizde Yalnızca bir defa gidip değerlendirme raporu sunmakla ilgili değil. Bunlar ilk haftasında durumuna göre ilk haftasında ya ilk birkaç gününde birinci ayında bir birinci yılında durumunda takipçisi vaziyetindeyiz. Kol çalışmalarımız aynı zamanda sağlık hizmetleriyle ilgili kongre, panel, sempozyum gibi bilgilendirme çalışmaları da yapıyor. Başka farklı kurumların yaptığı bu Konuyla ilgili çalışmalara da e, Türk Türkler Birliği'ne adına katılıyor. E, yine konuyla ilgili yani olağan dışı durumlarla ilgili hem kendi tecrübelerimizi aktaran, eğitimlerde kullanacağımız el kitapçı, bunun ötesinde de kitap, buruşur, el ilanı gibi e, süreli yayın gibi e, yayın çalışmalarımız da bulunuyor. E, bunların e, uluslararası alanda yine konuyla ilgili kitapların çevirisinin yapılması, arşivlenmesi Kolumuzun çalışma alanları içerisinde. Tabi ulusal ve uluslararası alanda e, olan dışı durumlarda ilgili örgütlerle de temas kurmaya çalışıyoruz. Bunları izlemek, bunlarla işbirliğine gitmekte gitmek de bizim hedeflerimiz arasında. E, mesleki ve toplumsal duyarlılığı artırmak açısından danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Biraz sonra e, yani ilk aklıma gelenleri size de sıralamak isterim. E, kolumuz 90, yani daha önce de çalışmaları olmasına karşı resmi olarak 91 yılında e, kuruldu. Bugüne kadar e, biraz önce e, saydığım hedefler dahilinde 40 kurs yaptık. Meslektaşlarımıza yönelik e, sayı 40'ı buldu, evet. E, 40 kurs açılmış oldu. Kurslarımız daha çok e, 100-3,5 gün sürüyor ve yüz yüze yapıyoruz. Hekimlere yönelik yaptık. E, ortalama 800 kadar hekim arkadaşımıza, meslektaşımıza e, bu eğitimleri vermiş olduk. Bunun ötesinde bir düz okulu çalışması hazırlamıştık. E, kimlerle yapıyoruz bu eğitimleri? Tabii ki e, hocalarımız, e, meslektaşlarımız da yapıyoruz. Onlar yalnızca teorik eğitim vermekle kalmıyor. Aynı zamanda sizin o bahsettiğiniz raporların hazırlanması için sahaya inen arkadaşlarınız yani aktif işin içerisinde bulunan meslektaşlarımız o nedenle deneyimleri çok kıymetli ve onların hazırladığı kitaplar da bizim için çok ışık tutucu oluyor. Bu eğitimlerde evrensel bir liste üzerinden çalışma yapıyoruz. Yani yurt dışı'da yapılan eğitimlerde herhangi bir eksiğimiz oluşmamakta. Nerelerde yaptık derseniz ülkenin pek çok yerinde yaptık. Yani ilk aklıma gelenler Samsun, Diyarbakır, Adıyaman, Ursa, İzmir, Hatay, Denizli, Balıkesir. Yani hafızamda kalan bu iller. Nerede ihtiyaç varsa orada grup oluşturuyoruz ve çalışmalara devam ediyoruz. Biz sadece yalnızca kendi meslektaşlarımıza yönelik yapmıyoruz bu itinleri. Bizden talep eden. Vatandaşları yöne, başka farklı meslek gruplarına yönelik de yapıyoruz. Mesela 99 yılında Hemşirelik Yüksek Okulu'nda vermiştik. E, Yıllık tam hatırlayamıyorum ama 2000'in başlarıydı sanırım. Türk Eczacılar Birliği'ne yönelik bu eğitimleri yaptık. E, yine meslektaşlarımız arasında üniversitelerde halk sağlığı asistanları yönelik eğitimler yaptık. E, bu eğitimlerin dışında Türk tıp yerle şimdi böyle şeyler mümkün olmuyor ama geçmişte bizlerle işbirliği içerisinde Keşmir depreminde gözlemci olarak gitmiştir. Bizim raporlarımız yalnızca doğal afetlere yönelik değil tabii ki. Yılını hatırlayamamakla birlikte Kırıkkale'de sanırım 90'ların 90 sonuydu. Kırıkkale'de silah fabrikasında e, meydana gelen patlamayla ilgili sağlık etkilerini değerlendirmesiyle ilgili raporumuz var. Keza yatağındaki hava kirliliğiyle ilgili halk sağlığı üzerine etkileriyle ilgili bir değerlendirme raporlarımız var. Yani e, sağlığı ilgilendiren alanda ve o, o, o, o, olağan dışı durumların kapsamında kalan her alanda raporlarımızı oluşturup ilgililere sunmaya çalışıyoruz. Evet. Elbette ki bu felaketlerin ve olağan durumların <gülüyor> asıl yüklenicisi biz değiliz. Bizim sorumluluklarımız var ama sınırlarımız da var. Bunun yüklenicisi kamu kurumlarıdır. Bizler işbirliği içerisinde burada meydana gelmiş olan acılarımızı, kayıplarımızı azaltmak, bu süreci iyilik haline çevirmek için işbirliği yapılacak kurumlar içerisindeyiz. Bizim sorumluluğumuz bu afetler süresi içerisinde sağlık hizmetlerinin nasıl gittiği, nasıl uygulandığı hakkında bilgi toplamak, bunun sonuçlarını e, kurum ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, vatandaşlarla paylaşmak, e, basın yoluyla gerektiğinde ve ilgileri eksik kalan yerler konusunda uyarmak e, bizim asıl sorumluluğumuz budur. Ama bazen e, çok istisna durumlarda olabiliyor tabii ki. Mesela Gölcük depreminde olduğu gibi bizim bizzat tedavi hizmetlerine katılmamız gerektiği yerde de zaten altyapı olarak mesleğimiz gereğe hazırız. Buna da elbette ki katılırız. Ama dediğim gibi bizim asıl görevimiz bu hizmeti vermek değil. Sağlık hizmetlerinin devlet tarafından nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi toplamak bunun olumsuz her iki şekilde sonuçlarını kurum kuruluşlarla paylaşmak, ee, olumsuz giden yanlarıyla ilgili de uyarılar da yaparak sonuç almaya, iyileştirmeye yönelik çaba sarf etmek. Ee, bunu da bir defaya mahsus değil, takip ettiğimiz, biraz önce söylediğim gibi aralıklı süreçlerle e, takipçisi oluruz. Etkin bulunmaya çalışıyoruz iyileştirme yönünde. Nasıl değerlendirmeler yapıyoruz derseniz. Burada bu noktada bir soru sorabilir miyim ben? Tabii tabii, öyle. Evet. Biraz önce bahsettiğiniz mesela Gölcük'teki depremde sahada hizmet verdik diye. Bu Türkiye'de 2013'ten sonra oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde sizin Türk Tabipleri Birliği olarak bir konumunuz var mı? Bu, bu konuda üstlendiğiniz bir takım sorumluluklar ve görevler var mı? Bunları... Bizim mesleki sorumluluğumuz gereği, sağlık meslek örgütü olmanız gereği kendimize çıkardığımız görevler ve sorumluluklarımız var tabii ki. Ama bu bahsettiğimiz konu işbirliği ile ilgili bir konu. Bunu da değinmek isterim. Ayrıca bir başlık olarak aslında olan dışı durumların tanımında çok net bir şekilde işbirliğiniz tanımın kendi içerisine yerleştirmiştir. Ancak ne yazık ki son yıllarda, 2000'den sonraki yıllarda bu gittikçe zayıflayan bir konudur. Bizi de çok üzen bir konudur. Oysa yaşanan her türlü felakette işbirliği yapılacak ilk halkadaki kurumlar içerisinde sağlık meslek örgütleri gelmelidir. Ancak zaman içerisinde devletin en yetkili kurumundan en yetkili mercinden en alttaki kamu temsilcilerine kadar biz biliriz, biz yaparız anlayışı ve yardıma ihtiyaç varsa da yandaşımızla yola devam ederiz anlayışı bizi üzmektedir ve işbirliğinden uzaklaştırmaktadır. Yani burada olağan dışı durumların e, mantığını çok kavranmadığını e, ve bu acıların e, oy kaygısıyla heba edildiğini, çalışmaların heba edildiğini düşünüyoruz. Bu da bambaşka bir konu. En son İzmir depreminde yaşadık biz bunları. E, tabii ki Akdeniz'deki bu son yangınlarda da gördük. Ama ben İzmir depremini yakinen tanıklık ettim. İşbirliği konusu e, yalnızca bizim sıkıntımız değil. Aslında mesela deprem gibi bir felakette. Ee, yapı mühendisliğin konusunda söz sahibi meslek örgütlerinde dışlayan bir yaklaşım var. Bunun ötesinde yerel yönetimleri dışlayan bir anlayış var. Yani acıların, kayıpların üstesinden gelmek için e, bu kadar çaba sarf ederken bu kurumların dışarıda tutulması anlaşılır bir şey değil. Ve bunların terk edileceğini düşünüyoruz. En azından önümüzdeki süreç için umutluyuz ve biz çabamızı hiç değiştirmedik. Umudumuzu da yitirmedik. Kapıdan, bacadan, her yerden bir şekilde bu acıların dindirilmesine katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Afet bölgelerinde ne yapıyoruz diye sor, hani bilgi vermek isterim. Sağlığa ilgilendirilen kişinin sağlıklı kalmasına neden olacak her türlü alanla ilgileniyoruz tabii ki. Barınmasından beslenmesine kadar. Beslenmede Suyun sanitasyondan artık gerçi bu çok sorun olmuyor. Çünkü hazır sular geliyor. Neyse ki bu iyi bir gelişme. Besinlerin nasıl hazırlanacağı, besin değerleriyle ilgileniyoruz. Barınma koşullarında geçici yerleşim alanlarının nasıl kurulduğuna, birbirlerine olan mesafelerinden içinde nasıl ısındıklarına kadar, kaç kişi kaldıklarına kadar, hangi metrekareye ne kadar yerleşmesi gerektiği, lavaboların ve banyoların sayılarına, bunların o, o bulunan barınma alanlarından mesafelerine kadar her şeyle ilgileniyoruz. Çünkü bu sağlık sadece beslenmeyle gelen bir şey ile aynı zamanda kişinin kendisini güvende hissetmesi de gerekli olan bir konu. Dolayısıyla her güvenlikleri hem sağlıkları bizim açımızdan çok önemli oluyor. Burada sağlık hizmetlerine nasıl ulaşabiliyorlar mı, ulaşamıyorlar mı bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Raporlarda gördüğünüz gibi. Bizim burada bulunan gebe ve çocukların aşıları açısından olsun, dezavantajlı grupların, yani yaşlıların, yalnız kalmışların, yaşamış insanların, engellilerin takiplerinin yapıldığı, bunların, kronik hastalıkları olanların ilaçlarının devamlılığının sağlanıp sağlanmadığı gibi pek çok sağlık parametresiyle de yakından ilgileniyoruz. Ee, Benim hemen Bir e, sorum var Mübevcay e, Hanım. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla e, bir kere merkezi olarak bir e, yürütmeden sorumlu arkadaşlar var. Fakat evet. raporlarınıza baktığımız ve raporların tarihlerini de kontrol ettiğimiz zaman çok hızlı tepki verdiğinizi, hatta çok hızlı tepki veremediğinizi de bunu özel olarak belirttiğinizi görüyoruz. Demek ki yani Türkiye çapında da bir organizasyonunuz var herhalde diye. Evet. Evet. Bunu da bilgi rica edebilir miyim? Şöyle, biraz önce bahsettiğim eğitimler sonucunda. Bizim bir belki yürütmemiz var kol içerisinde. Bu kolunda ayrıca bir grubu var. Eğitim alan arkadaşlarımızın hepsi bu grupta. Dolayısıyla daha sık bir şekilde de iletişimde oluyoruz. Her yaşanan felakette yani müdahale gerektirmeyecek maddi manevi kayıtları olmayan haberlerle ilgili de anında haberdar oluyoruz. Geniş bir çalışma grubumuz var. Bir felaket yaşandığında da buraya gidecek olan arkadaşlarımız biraz önce bahsettiğim eğitimlerden geçen arkadaşlarımızı biz ikişerli üçerli hızlı değerlendirme birimleri oluşturuyoruz. Bu birimlerdeki arkadaşlarımız bölgeye en yakın olanlar e, duruma göre, olayın büyüklüğüne göre, ihtiyaca göre arkadaşlarımız çünkü her biri birbirinden farklı felaketler hani yetkin olan arkadaşlarımız da bu grubun içerisine kadarak bölgeye gidiyoruz. bölgede bölgede İlk birkaç gün içerisinde gitmeliyiz ki aciliyet açısından birçok değerlendirmeler yapılacak. Bunun raporları çok hızlı bir şekilde hem yürütmemize hem merkez dosyayına iletilir. Buradan sonraki süreçleri takip etmeye başlarız. Kimlerle işbirliği kuracağız? Hangi konularda uyaracağız? Nerelerde eksik var? Nelerin yapılması gerekir? Vatandaşların ruh hali. Bizler... Yalnızca tedaviye yönelik hizmetler değil. Aynı zamanda ruh sağlığıyla bu yıkım süreci çok önemli biliyorsunuz. Yalnızlık e, olayı bizim bu felaketlerde en çok yaşadığımız. Onların yanında olduğumuzu göstermek. Yani elbette ki devlet önce yanlarında olmalı. Kamu kurumları yanlarında olmalı. Ama bizler de e, bunun e, en yakınında olduğumuzu, hep birlikte olduğumuzu hissettirmeliyiz. Ama altı boş biçimde değil. Gerçekten, gerçekçi davranarak ona hiç hayal sunmadan yanlarında olmalıyız. E, bu nedenle işbirliğini çok gerekli görüyorum. E, devlet hizmetlerinde tabii ki devlet her şeye yetemez. Dediğim gibi tanımda zaten e, yani altından kalkılamayacak ölçüde büyük diye tanımlıyoruz. E, çok e, büyük acı maddi manevi kayıplardan bahsediyoruz. Uluslar arası ve ulusal işbirliğinden bahsediyoruz. Tanımın kendisi bunları sunuyor. O nedenle devletin tek başına altından kalkabileceği bir şey değildir. Mutlaka işbirliği yapılmalıdır. Örneğin uzun süreçte psikiyatri dernekleriyle, sosyal hizmet uzmanlarıyla, psikologlarla yürütülecek çalışmalar var. Yani siz yıkımları, yangınları ortadan kaldırsanız bile aslında acılar devam ediyor. Biz bu süreci kısaltmak için bu işbirliklerini yapmak zorundayız. Evet, buradan hareketle özel olarak belirttiğiniz çok zorunda kalmadığınız takdirde müdahale sizin sorumluluk almanızın içinde değil. İyi, Ama kesinlikle. Evet. Yine anlattıklarınızdan çıkartabildiğim kadarıyla izleme, değerlendirme ve bunu da hem toplumla hem de meslektaşlarınızla paylaşmayı esas alan bir çalışma. Evet. Yönteminiz evet. var ve bu anlamda da hakikaten başta da belirttiğim gibi esaslı bir kütüphane oluşmuş durumda. Fakat şunu itiraf etmek zorundayım. Biz 23 senedir afetlerle ilgili bir program yapıp aynı zamanda konuya ilişkin olabildiğince geniş ve yaygın bir araştırmayı ve ilişkileri de yürütmemize rağmen Türk Tabipler Birliği'nin bu faaliyetinden nedense haberdar olmadık. Bu bizim kusurumuzdur. Evet, yani bunu da itiraf etmek gerekiyor. Fakat aynı zamanda acaba Türk Tabipler Birliği özel olarak mı bu konuda herhangi bir yayın veya da duyuru yapmamayı tercih ediyor veya? Yapıldı da biz mi bunları atlıyoruz? Şöyle söyleyeyim. kurulduğundan itibaren 2005 gibi zaman yani 15 yıllık süre içerisinde çok aktif çalışıyor aslında bu konu. Ve o dönemde yaşadığımız bütün felaketlerle de işbirliğinde de sıkıntı yok kurumlarla. Dolayısıyla sahada da etki çalışmalarımız devam etmiş. Bir taraftan da bu hizmetlere eğitimler çok yoğun bir şekilde devam etmiş. Ama 2005'ten sonra bir yavaşlama var bizim çalışmalarımızda. Belki bu işbirliğinin de yavaş yavaş azalmasıyla birlikte de olan bir durum. Bizim de tabii ki bu süreçte diğer yoğun sorunlarımız nedeniyle yavaşladığımız süreçler var. Daha çok kendi içimizde yaptığımız çalışmalar var. Bu nedenle de yani şöyle söyleyeyim 2010'lardan sonra bir sessizlik süreci var açıkçası. Belki bu nedenle yeterince duyulmamış olabilir ama felaketlere yönelik yaklaşımımız, sorumluluklarımız açısından hiç değişmedi. Hep raporlarımızı, uyarılarımızı gerçekleştirdik. Daha görünür olmadık o süre içerisinde. O kadarını söyleyebilirim. Şimdi çalışmalarımız, e, yani bu pandemi süreci de, de biliyorsunuz çok yoğunduk ama e, pandeminin kendisi de bir olağan dışı durum. Bu da bir çalışma. Bunu merkezi düzeyde yürüttük. Yalnızca kolla değil. Bir çalışma grubu, ayrı bir çalışma grubu oluşturuldu bu olağan dışı durum için ve onun üzerinden götürüldü. Ve bu sürece şahitlik ettiniz sizler de. İşbirliği açısından bakıldığında İl Hıfzı Sıra kurulunlu. yani merkezi düzeyde, TÜRKT Birliği e, işbirliği yapılmadı. İllerde e, il sal, il hıfsuzla kurullarında tabii podaları alınmadı. Buna ayak direndi. Hiç, biz, hiçbir şekilde bizlere şeffaf bilgi sunulmadı. Sadece kararların imzalatılması şeklinde bir bulunuldu. Biz Bizde içinde bulunmadığımız ve uygun bulmadığımız kararları imzalamamak gibi bir tavır içerisinde olduk. Ama halkımızı Hastanelerden, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilerle bilgilendirmeye çalıştık. Hem tedavi protokolları açısından hem bu pandemideki mücadelede izlenen yol açısından sıkıntıların neler olduğunu pandemi çalışma grubumuzla sık sık belki her gün açıklamaya çalıştık. Evet, Elvan'ın bir sorusu var sanıyorum. Evet Müveccan'ın ben bir de şeyi sormak istiyorum. Şu ana kadar hep birazcık afet sonrasını konuştuk da sizi kol olarak... Afet öncesine önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik olan bir takım çalışmalarınız var mı? Ben Mesela raporlardan bir tanesi de Bozkurt ülkesindeki yeni devlet hastanesi binasının genesel yatağı ya da derenin yükselmesi durumunda etkilenecek bölgeye yapıldığı konusunda bir tespitinizi gördüm. Buna benzer önleyici tedbir olarak da olay gerçekleşmeden bir şekilde yetkilileri ve kamuoyunu uyarabilecek bir takım çalışmalar yapma söz konusu mu? Hastanelerle ilgili bilgilerin yenileme çalışmalarını hani özel olarak bir rapor haline getirmedik ama konu gündeme geldikçe sözlerimizi söyledik. Fakat çok haklısınız. Bu da aslında bizim çalışma grubumuzun parçalarından ama bu konuda tek tek hastanelerin hangi durumlara hazırlığı konusunda Ayrıca bir özel bir raporumuz olamadı. Bizim hazırlıklarımız daha çok meslektaşlarımızı eğitimlerle hazırlamak yönünde. Oradaki sağlıkçılar, ekipler etkilenmişse bunlara destek nasıl yapılabilir konusunda iktidardan beklediklerimizi not ediyoruz. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, e, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız, Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Doktor Mübecer İlhan, Türk Tabipleri Birliği olan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolu yürütme e, üyesi. Evet, e, şimdi Elvan hemen sana söz vermek istiyorum. Evet Mübecer. E... Eğitimlerden söz ettiniz. Eğitimlerin meslektaşlarınıza yönelik olarak eğitimlerden söz ettiniz. Bu eğitim programı yanlış hatırlamıyorsam 3 saatlik bir eğitim de programıydı değil mi? O şey, Öyle bir şey hatırlıyor. 3,5 günlük. 3,5 günlük ha pardon ben yanlış hatırlıyorum Bu eğitim programı içeriği hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Ve de bu program sadece meslektaşların verilen bir program mı yoksa İlgili bir takım başka meslekler kişilerin de alabileceği, yararlanabileceği bir eğitim programı var. Biz ağırlıklı olarak meslektaşlarımıza veriyoruz bu eğitimleri. Gruplar oluşturmak, ekipler oluşturmak adına ve farkındalık yaratmak adına. Ama bizden sivil toplum kuruluşları talep ettiğinde onlara da biliyoruz. Daha önce Eczacılar Birliği'ne söylediğim gibi hemşirelik yüksek okuluna, bu eğitimler verildi. Halkı yönelik çalışmalar geçmişte yapıldı ama hani bugün açıkçası felaket olduğu zaman bir bilgilendirme uyarma şeklinde yapıyoruz. Yani bunlar hedeflerimiz tabii ki ama yoğun çalışma temposu içerisinde ne kadarına ulaşmaya çalışırsak işte çaba gösteriyoruz. Eğitim programının içeriği olan dışı durumlarda epidemiolojisini anlatan, sağlık durumu nasıl değerlendirilir, Yardımların organizasyonu nasıl yapılır? Uluslararası örgütlerde ve ulusal e, yapılarla işbirliği e, nasıl gerçekleştirilir? E, alana gittiğimiz zaman değerlendirmelerin nasıl yapılacağı? E, geçici yerleşim alanlarının kurulmasıyla ilgili nelere dikkat edeceğimiz? Biraz önce e, saydığım özelliklerin hepsini raporlarımızda teker teker e, bu bölgedeki e, yaş gruplarını, e, Kadın, erkek, cinsiyetin çocukları, demografik yapıyı hepsini ayrı ayrı inceleyen, bizim ayrıca formatlarımız da var bu değerlendirmeyi yapacak. Bulaşıcı hastalıklarda neler çıkabilir, ilk haftada ne görebiliriz, birinci ayda ne görebiliriz, hangi etik sorunlar yaşanabilir, salgın incelemesi nasıl yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz. E, Tüm bu sürece nasıl hazırlanabiliriz? Bu arada sağlık çalışanlarının e, sağlığı durumunda incelenmesi bizim konularımız arasında. E, bunları e, hem teorik olarak 3,5 e, gün içerisinde hocalarımız tarafından anlatılıyor, hem de senaryolar üzerinden çalışmalar yapılıyor. Çok yani çok bir şey. olgu veriliyor ve bu senaryo üzerinde bazen maketlerle, bazen maketsiz... E, Oradaki ölüm oranları, yaşlı nüfusu ya da çocuk nüfusu, demografik verileri verilen senaryolar üzerinden neler yapılabileceğini ya da hiç bu veriler verilmeden hangi bilgileri isteyeceksiniz gibi pek çok senaryo çalışması yapıyoruz. Bu bizim için oldukça iyi oluyor. Tecrübe kazandırıyor hepimize. Sonra da zaten sahaya her zaman tecrübeli arkadaşlarımızla birlikte iniyoruz. Psikososyal destekten bahsetmiştiniz. Bu program içerisinde böyle bir şey var mı? Psikososyal destekte de, evet. E, bu burada e, psikologlar derneği, psikiyatri derneği ile işbirliği içerisinde. Onların da zaten kendi içinde hemen örgütlenmeler oluyor. Türk birliği ile temas halinde olmuştu arkadaşlarımız aynı zamanda. E, burada e, eğer geçmiş dönemdeki gibi e, kamu kurumları ile işbirliği yapabilmişsek. Onlar üzerinden e, yapıyoruz. Yapamamışsak da e, ayrıca zaten danışma adlıları oluşturuluyor. Bunun üzerinden çalışma devam ediyor. Dediğim gibi bu da uzun süren bir çalışma. Yani ilk günlerdeki bir, bir tespit olayı değil. E, sonrasında ve e, vatandaşların ilk hafta karşılaştığınızda sıkıntıları başka, e, birinci ayında karşılaştığınızda sıkıntıları bambaşka. Ama bizim gördüğümüz en çok... <gülüyor> afet sonrası e, en çok e, gördüğümüz his durumu yalnızlık hissi. Yani burada öncelikle devletin yalnız değilsiniz demesi lazım ama bunun altını doldurması lazım gerçekten. Ve işbirliği yaptığı örgütler yani bizler meslek örgütleri e, hemen yanı başında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yanlarına gidiyoruz. E, en son ben Akdeniz bölgesindeki yangınlar için gitmiştim. Oradan aklımda kalanlar söyleyebilirim. İlk hafta tabii ki kayıplar üzerinden derin bir acı vardı. Ama birinci ayda gittiğimizde bambaşka bir durum vardı. Bir güven sorunu yaşanıyordu. Kaygılar daha çok artmıştı. Aslında devletin kademesine en yetkili ağızdan en alttaki birime kadar... Söyledikleri her sözün ne kadar kıymetli olduğu, halk üzerinde ne kadar nasıl yankı bulacağını çok hesaplamaları gerekiyor. Hepimizin sorumluluğu ama resmi görevlilerin daha büyük bir sorumluluğu var bu konuda. Aynı zamanda medyanın da çok büyük bir sorumluluğu var. Mesela yangınlarda çıkan bir haber üzerine orada vatandaşların silahlanıp gece nöbetleri tuttuğunu biliyoruz. Bu çok büyük bir gerginlik. Zaten bir acı yaşamış insanlar bir de herkesin birbirinden şüphelenir durumda. E, mahallelerde nöbetlerin tutulması bizi çok kaygılandırdı açıkçası. Bir sözünüz umursamadan ya da oy kaygısıyla ya da e, işin bu yangınların nedenini değiştirmek amacıyla sarf ettiğiniz bir sözü nasıl bir infiale neden olabileceğini iyi hesaplamanız gerekiyor. Ayrıca e, biz tabii ki bu yangınlar sonucunda vatandaşların evlerin yananlara hemen konteynerlar verilmişti. Bu, bu çok güzel bir şey. İnsana kendi iyi bir duygu. Elektrik suları bağlanmıştı. Bunlar hepimizin e, sevinçle karşıladığı durumlar. E, ama aynı zamanda şöyle bir eksiklik var. Hemen ertesi gün elektrik su saatleri de bağlanmış. Şimdi her şeyini kaybetmiş bir vatandaş burada bir açıklama yapmanız lazım. Bu insanlar bu e, Elektrik su saatli gördüğü zaman ödemeler düşünecek ve ödemeyi gerçekten yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Ya da ne kadar süre yapacaklar ya da yüzde kaçını yapacaklar? Bu bilgilendirmenin yapılması lazım. Hani tabii ki yapılmaması yönünde, ödeme yapılmaması yönünde talebimiz de ama öyle ya da böyle bilgilerin eksikliği vatandaşlarda yaptığınız iyiliğin iyi şekilde karşılık bulması yeterli olmuyor. Yani kaygılarını gidermiyor. Her sözümüzün, her davranışımızın e, bilinçli olması gerektiğini bu konuda tecrübeli elemanların temasta bulunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. E, güven kaybı yine e, ve kaygı aynı şekilde bu evlerin yeniden sahip olunması meselesinde çok karşılaştım ben. Birinci ve ikinci ayda gittiğimde bu Neredeyse temas ettiğimiz çok insanla temas ettik bölgelerde hemen herkesin hem Mula'da hem Antalya'da temas ettiğimiz herkesin söylediği atlamadan söylediği cümle şuydu: Evlerimizi talep ettik devlet yapacak evet ama aynı zamanda attığımız bu imzada ödemesini de yapacaksınız diye vardı. Fakat orada bir rakam yok. Neyi ne kadar ödeyecekler, e, ne kadar sürede ödeyecekler bunlar yasal olarak belki belirlenmiştir ama vatandaşa bu konuda bilginin eksikliği çok büyük bir kaygı yaratıyordu. Gerçekten çok gerginlerdi. Onları rahatlatma konusunda çok az yardımcı olabiliyoruz. Çünkü onlar devletten duymak istiyor. Bu evlere şu kadar miktar ödeyeceksiniz, şu kadar sürede ödeyeceksiniz. Yani imza attırmak zaten kaygı içerisinde yaşayan bir insana bir imzada hem sahip olacaksın hem ödeyeceksin gibi ucu belirsiz bir karanlık. Sıkıntı yaratıyordu. Üzüldük açıkçası. Bunun yasal olarak da hazırlanması, giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Güven duygusunu yıkacak davranışlardan çok uzak olmak gerekiyor. Bu nedenle temasta bulunan resmi görevliler ya da bizim gibi meslek kuruluşlarında mutlaka tecrübeli arkadaşlarımızın temas kurması önemli diye düşünüyorum. Ve buradan yine işbirliğine geliyorum. Yerel yönetimleri de biz bu sürede dışlandığını gördük. Bizler zaten yaklaştırıyoruz da ayrı ayrı kollardan çalışmış oluyoruz. Halbuki hep birlikte işbirliği ile çok daha kısa sürede çok daha emeğimizin karşılığının fazlasıyla alabileceğimiz bir iyileştirme sunabiliriz. Evet, şimdi evet. sizin anlattıklarınızdan şunu çıkartıyorum. Özellikle tecrübe birikiminden bahsettiniz ve 1991 yılından beri devam eden bir kol çalışması var. Evet. İki sizin çıkartmış olduğunuz raporlar ve çeşitli konularda yayınlamış olduğunuz eserlerin o tecrübe birikimine katkısı çok yüksek. Fakat aynı zamanda Herhalde belli aralıklarla kol yönetiminde de kurulunda da yürütme kurulunda da değişiklikler oluyor. Bunun dışında tecrübe konusunda bir yönteminiz var mı? Bir çalışmanız var mı? Şöyle bizim hem teorik çalışmalarda hem sahada olan hocalarımız hala bizimle birlikte ve aktifler çalışmalarda. WhatsApp gruplarımızda ya da kendi içimizdeki eğitimlerde biz mesela en son yaptığımız eğitim bölgeye gittiğimizde vatandaşlara nasıl yaklaşmalıyız, Onlardan onların bizden beklentileri nedir, hangi sözümüz hangi yankı uyandırır? Bununla ilgili psikiyatrist arkadaşımız bize bir çalışma sundu. Ve çok faydalı oldu. Ama bunlar kendi içimizde yaşadığımız eğitimler. Önemli bir şey bu. Bunun gibi olağan dışı durumları ilgilendiren eğitimimizin birer parçası haline gelebilecek tecrübe aktarılığında içeren çalışmalar içindeyiz. Evet, Elvan'ın bir sorusu var. Mikrofonunu açar mısın Elvan? Evet, bu tecrübe içerisinde şu soruya cevap vermek mümkün mü? Türk sağlık sektörü bir büyük afete hazır mı? Bu konuda bir değerlendirme yaptığınız mümkün mü? Bir de son dönemde sağlık sektörü... Pardon mı? duyamadım. Duyamadım Erdoğan Bu Bugüne kadar ki bu alandaki tecrübeliğiniz çerçevesinde şöyle bir soruya cevap vermek mümkün mü diye merak ediyorum. Türk sağlık sektörü bir büyük afete hazır mı? Yani senaryoları konuşulan işte özellikle İstanbul ya da İzmir'de söz konusu olabilecek bir deprem olsun ya benzeri bir ani gelişen bir afet olsun buna hazır mıyız? Bu konuda bir yorum yapabilir misiniz? Bir de bu yorum yaparken son dönemlerde özellikle bir başta da belirttiğim gibi sağlık sektörüne insan kaynağı ile ilgili ortaya çıkan sorunlar da değerlendirilerek yorumu da bulabilir misiniz? Evet. Bu sürece sağlık sektörü olarak hazır mıyız derseniz yeterince hazır değiliz tabii ki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz ama bizlerin sorumluluklarımız da zaten sınırlı. Yani yoğun bir çalışma temposu içerisinde biz biraz önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda eğitimler yapıyoruz ve sahada da eksik kalmamak için hakikaten olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü yoğun bir çalışmanın içerisinde zaten o bölgelere kendi yıllık izinlerimizi kullanarak gidiyoruz bu değerlendirmeleri yaparken. Ee, ama hani muhteşem, hazır mısınız her şeye? Değiliz tabii ki. Ülke olarak hazır mıyız derseniz hiç değiliz. Bizim bu zaman içerisinde tabii ki olumlu gelişmeler var. Yani ülke açısından değerlendirdiğimde özellikle teknolojik gelişmeler açısından işimizi kolaylaştıran aşamalar olmuştur. Ama bir hazırlık konusunda hazır mıyız derseniz değiliz. Olmadığını görüyoruz. Biz bir taraftan meslektaşlarımızı hatırlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da depremler, felaketler, yangınlar bizi aslında sık sık hatırlatıyor bayı başımızda olduğunu. Yeterince hazırlayız, değiliz. Nereden biliyoruz? Yani şöyle söyleyeyim. İklim krizini kabul ediyoruz ama bunun sonuçlarına hazır değiliz. Yaz dönemi yaşadığımız yangınlar maalesef evet iklim krizi var derken bu yangınlara hazır olmadığımızı göstermiş oldu. Organizasyonlar da hazır değiliz. Hala bir felaket yaşadığımızda kaos oluyor. Bizim kendi içimizde yani meslek örgütümüz içerisinde bizim için organizasyon kolay. Çünkü biz zaten kendi çalışma grubumuz içerisinde herkesin aşağı yukarı görevi belirli. Ve hakikaten... Gönüllülük ve fedakarlık üzerine kurulmuş bir çalışma mesleğinden de alışmış olduğumuz için bunu kolaylıkla yerine getirebiliyoruz. Bu konuda ikileyen, sıkıntı diye düşen bir şey yok. Sayımız az olmasına rağmen yapıyoruz. Ama işbirliği, mesela Türkiye işbirliğinde hakikaten olağan dışı durumlarda bunu gerektiği gibi yapabiliyor mu? Yapamıyor tabii ki. Biz hatta her yıl azalarak devam ettiğini görüyoruz. İhtiyaç biliyorsunuz tepeden ihtiyaç olsa da hiçbir şekilde bizi o işbirliği içerisindeki ilk halkların içerisine almıyor e, kamu kurumları. Bu bence çok büyük bir eksiklik. Hem hazırlığın eksiklik içerisinde hem işbirliğinin e, ülkemiz açısından ciddi bir eksiklik olarak görüyorum. E, bizlerin de eksiklikleri var tabii ki. Her ne kadar fedakarca e, çalışıyor, gönüllülük ölçüsünde götürüyor olsak da Var tabii ki. Evet. Muzaffer'in bir sorusu var. Çalışmalar yaparken komşu illerle, mesela İzmir'den örnek verirsek Aydın, Manisa, Balıkesir illeriyle bir işbirliğimiz var. Kendi oluşturduğumuz o hızlı değerlendirme birimleri var illerde arkadaşlarımız, bu eğitim alan arkadaşlarımız, onlarla temas halde ve tabii odalarımız üzerinden temasımız var tabii ki. Yani Manisa'da bir şey olduğunda. Oradaki arkadaşlarımız yeterli sayıdaysa ve yeterli tecrübeye sahipse arkadaşlarımız gidiyor. Nitekim bir son patlama olmuştu, bir ufak bir patlama. Onunla ilgili olduğu gibi yeterli değilse İzmir'den arkadaşlarımız da hazır. Geçmişte Soma'da yaşadığımız olayda hem Manisa'dan hem İzmir'den arkadaşlarımız aynı gün oradalardı. Ve orada biz yalnızca sağlık hizmetlerinin nasıl yürütüldüğü ile ilgili bilgiler ve raporlar hazırlamadık. Aynı zamanda orada kaybettiğimiz işçilerimizin, vatandaşlarımızın bir an önce bedenlerinin de soğuk hava depolarına taşınması, bu soğuk hava depolarının ayarlanması konusunda da çok aktif görevler almışlardır. Orman yangınlarıyla ilgili anlattıklarınızdan hareketle bir soru sormak istiyorum. Şimdi Buyurun. anlaşıldığı kadarıyla orman yangınlarına ilk başta gidiyorsunuz ve oradan bir rapor çıkıyor. Fakat bir müddet sonra tekrar gidip bir izleme yapıyorsunuz. Bu genel bir kural olarak bütün afetlerde uyguladığınız bir yöntem midir? Ve bu ne zamana kadar devam ediyor? Şöyle... Ee, i̇lk bir hafta içerisinde özellikle birkaç gün içerisinde e, felaket bölgesine gidiyoruz ve bir değerlendirme yapıyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşları, yaralıların e, burada neye ihtiyaç olup olmadığı yönünde değerlendirmeler yapıyoruz hızlı bir şekilde. Ve neyin eksik kaldığı, önümüzdeki sürecin nasıl olabileceği konusunda arkadaşlarımız ilk değerlendirmelerini sunuyorlar. Oradaki tepkodamız aracılığıyla işbirliğine. birliğine e, diğer STK'larla ya da kurum kuruluşlarıyla işbirliğine gidiyoruz. Bu ilk değerlendirmemiz bizim, hızlı değerlendirme grubunun yaptı. Bundan birinci bir ay sonra yeniden değerlendirme yapıyoruz. Yani bu yaralılar ne oldu? Hastaneden gönderildi mi? İyileştirme oldu mu? Ne kadarı devam ediyor? Devam eden başka bir durum var mı? İnsanlar, evsiz kalanlar yerleştirildi mi? İhtiyaçları karşılandı mı? Beslenmeleri? Biraz önce saydığım koşullar yerine getirildi mi? Getirilmedi mi? Bunların takibini yapıyoruz. Ee, birinci yılda da e, şimdi aciliyetler giderilmiş olabilir ama aksayan sorunlar oluyor. Mesela depremde bir ev sorunu devam ediyor olabiliyor. Ee, ya da Evsiz kalamadanlıçların ya da bu sadece deprem değil göçlerle ilgili de aynı şekilde göçlerdeki sorunlar devam ediyor olabiliyor. Tespitler yapıyoruz tekrar. Yani her dönem her değerlendirme süreci için birinci ilk birkaç gün için birinci ay için ve birinci yıl için değerlendirmelerimiz farklı farklı oluyor tabii ki. Evet anlaşıldı. Bu kadar bir istedim. bu bir şey çalışma prensibi. Ee, ama hepsinde yapılması şart değil de, öylesi olaylar olur. Mesela e, e, yatağındaki e, hava kalitesinin değerlendirilmesiyle ilgili çalışma o gün için gidip yaptığımız değerlendirmelerdir. Daha sonrasında yapmadık. Ama durum farklı devam eder. E, mesela fabrika e, kontenjanı artırılıyordur ya da ne bileyim kapasitesi arttırılır. Yeniden bir değerlendirmeye gidilebilir. Evet, şimdi e, yine anlayabildiğimiz kadarıyla bütün bu raporlardan hareketle siz aynı zamanda sağlık politikaları önerisinde de bulunuyorsunuz. Yani bu sadece e, AFET bölgelerine ilişkin değil AFET bölgelerindeki çalışmalarınızdan hareketle çıkartmış olduğunuz sonuçları e, bir e, sağlık politikası olarak da ifade ediyorsunuz. Burada evet. muhatabınız, daha doğrusu rapor verdiğiniz e, kurul Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi midir? E, yoksa onun dışında direkt olarak Sağlık Bakanlığı'na veya ilgili e, kamu kuruluşlarına veya e, yerel yönetim kuruluşlarını da e, dikkate alıyor musunuz? Veya onlara bu raporları, e, bu e, politikaları sunuyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, bu raporları e, tabii ki uyarılarımız var burada. Yeniden gözden geçirilmesini istediğimiz konular var. Yönetmelikleri uyusa bile e, yönetmeliklerde eksik bulduklarımız var. Bunları dile getiriyoruz. Özellikle bu son yangınlarda itfaiyecilerle ilgili biz oldukça yani, e, yapılması gerektiğini düşündüklerimizi yazdık raporumuzda. Belki görmüş olabilirsiniz, dile getiririm. Evet. Bunları... E, Basın yoluyla paylaşıyoruz, ilişkide olduğumuz kurumlarla paylaşıyoruz ama hani devletin resmi kurumlarına direkt yazışma şeklinde zaman zaman yaptığımız olsa da e, genel olarak e, ilişk iş ve ilişkinin azlığı nedeniyle kamu yoluyla e, basın yoluyla duyuruyoruz. Evet. Ee, bu, yani, Mesela niye... yangınlarda bizim e, Tabii iş sağlığı ve güvenliği açısından yıllık muayeneleri yapıyor meslektaşlarımız, iş yeri hekimlerimiz. Ama bazı meslekler vardır ki özeldir. Yani şimdi itfaiyeçinin yılda bir meslek hastalıkları açısından değerlendirilmesi yeterli değil. Meslek hastalıkları demin de sadece sağlık durumunu değerlendirilmesi yeterli değil. Çünkü gittiği olay bir facia ve her o facia onda hiçbir kayıp olması bile yalnızca facianın büyüklüğü bile bir iz bırakıyor. Biz arkadaşlarımız, biz bu çalışan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda öncelikte hiçbir meslek hastalığına sahip olmadıklarını ifade ettiler ama sohbetin ilerleyen dakikalarında çoğunun uyku sorunu yaşadığını gördük mesela. Çünkü bu, bu acıları bu kayıtları gözleriniz kayıt yaptı. Yani siz ben iyiyim demekle de iyi olunmuyor. Dolayısıyla her ne kadar Göreve gittikleri zaman koruyucu malzemeleri olsa da kendilerini bu yangından koruyacak koşullar olsa da yaşadıkları acılar açısından bir kayıt var zihinlerinde. Bu açıdan bu meslek grubuna farklı yaklaşılması gerektiğini düşünenlerdenim. Her meslek grubunun kendi handikapları vardı. Ona göre değerlendirmeler yapılmalı. Psikolojik açıdan daha ağırlıklı farklı programlar uygulanmalı diye düşünüyorum aktif çalışma süresinde. Yani evet. bu şununla geçerli olmuyor. Yani işte bir gün da, iki gün istirahat ediyorlar, zaten dinleniyorlar. Böyle bir şey yok. Yani bu bedensel dinlenebilir. Ama ya yaptığınız kayıtlar, o iki gün içinde silinmiyor. Aile ilişkilerinize yansıyor. Ailelerin agresif olduğunu ifade ediyor bazı arkadaşlarımız. Mesela diyor ki konuştuğumuz arkadaş, eşim bana hiç durmadan sen çok sinirli bir tip oldun diyor. Bunlar hep yansımalar yani, bunları görmeliyiz. Yani eylem sonrası, olay sonrası kontrollerden geçirilmeli. Arkadaşlarımızın illa bir şikayetlerinin olması gerekmiyor. Evet. Bir de çok şey var tabii ki. Evet, çok haklısınız. Ben hemen sizin internet adresinizi de vermek istiyorum çünkü bu programı dinleyen ee, dinleyicilerimiz e, hemen sayfanızı da kontrol etmek isteyebilirler. Türk Tabipler Birliği evet. ok.tr ok, ttb.org.tr evet. e, ok, e, adresinden kollar e, bölümüne e, gidilebilir ve orada e, olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolunun e, bütün faaliyetlerini e, raporlarını e, inceleme e, okuma imkanı bulacaklardır. Ben son bir soru olarak şunu sormak istiyorum: Siz aynı zamanda belli dönemlerde konferanslar ve toplantılar düzenliyorsunuz. Yakın bir tarihte düzenlemeyi düşündüğünüz bu tür toplantılar hakkında da bilgi verir misiniz lütfen? Evet. Açıkçası çok yakın tarihte şimdi kendi ilk çalışmamız da var tabii bölgeye giderken nasıl bir hazırlık yapmalıyız şeklinde bir başlığımız var ama kendi iç eğitimimize yönelik bir e, toplantımız olacak. Ama e, hani halka açıklığında ya da kurumlar arası ilişkiler anlamında e, onlarla birlikte yapacağımız bir toplantı şu an planımızda yok. Sebebi şu pandemi hakikaten bizi çok sarstı. Artı bu evet. e, Ekim ayından bu yana yürüttüğümüz e, mücadele haklarımız, özlük haklarımız için ve sağlıkla şiddete yönelik yürüttüğümüz mücadelede bizi e, çok yoğun bu çalışmaların içerisinde etkiledi. E, şu an kurumlar arasında ya da halka yönelik bir programda çalışmamız yok. Ama kendi iç çalışmalarımız devam ediyor. Evet, programımızı kapatmadan önce dinleyicilerimize mesajlarınız olabilir. Bunları da alabilir miyiz lütfen? Öncelikle birey olarak her gün kendimize sormayız. Biz gerçekten hazır mıyız? Bu çok önemli. Çünkü bu devletin yetkili kurumlarında da hazır olmadığını biliyoruz. Onlar için itici bir güç olacak. Yani biz seçmenlere de seslenmeyiz. Siz partinizi seçerken bunu da şart koşmalısınız. Nasıl biz diyoruz ki kadın cinayetlerini dur demeyen partilere oy vermeyeceğiz. Biz bizim geleceğimizi düşünmeyen, bizi yanlış yapılarda, yanlış şehirleşmeye iten partilere de oy vermeyeceğiz diye bunu açıktan bekleri etmelerini istiyoruz. Ve öncelikle bireyler kendilerinden başlamalı. Tabii ki bizim yalnızca sorumluluklarımızda olacak bir şey değil ama bu itici güç olması açısından önemli. Depreme hazır mıyız? Deprem çantamız var mı? Evimizi nereden seçiyoruz? Bunları araştıralım. Yerel yönetimlere soralım, baskı yapalım, partilere baskı yapalım. E, ve tabii ki bizim asıl muhatabımız e, kamu kuruluşlarıdır. Evet, devlete hazır, e, depreme hazır mıyız? Yangınlara, gelecek felaketlere, çevremizi, e, bu, öyle bir coğrafyadayız ki e, yani bu paylaşım savaşlarının içerisine düşmüşüz. Ve bunun sonucunda gelen göçler bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çok Bu sorunları çözmeye, bunlara hazır mıyız? Bunları düşünmek gerektiğini söylüyorum. Ve tüm e, kamu kurumlarını, yereldeki kurumlar da dahil olmak üzere işbirliğini açık açıklamaya davet ediyorum. Bu hiçbirimizin e, oy alanı değildir, reklam alanı hiç değildir. Hiç ilgisi olmayan derneklerin, televizyon programlarının afet alanlarında ciret attığı bir süreçte meslek örgütlerinin dışlanması, yerel yönetimlerin dışarıda tutulma çabaları son derece çirkin ve bunun giderilmesi yolunda çaba sarf Çok çok teşekkürler Mübecer Hanım. Evet, Verdiğiniz bilgiler ve yorumlar sağ için sağolunuz. Evet efendim, Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Doktor Mübecer İlhan idi. Türk tabipleri birliği olan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolu yürütmesinden ee, gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağlıkla teşekkür kalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.